İki hmm. başta söylediğim üç mısra, Nabiye Tahmise, Tahmise etmek üzere Nihali tarafından yazılmıştır. Edebiyat ne diyor? tahmise, tahmise tahmis ne demek? Beşlemek. Beşlemek ne demek? Neyi beşliyoruz? <gülüyor> i̇ki mısra yazılan beyti ele alıp şair, üç tekerlisi koyuyor üstüne, aynı usul dairesinde. Dikkat etmesi gereken şeyler, Tafiye'yi, Redif'i, Vezni, asla bozmayacak. Daha da önemlisi söz kalitesini düşürmeyecek. Böyle bir ustanın şiirini tahmis etmeye başladınız eğer... Getirmişken geri götürmedim diyorsun ki. Böyle bir ustanın şiirini tahmis etmeye cesaret ettiğiniz kalem elinizi aldığınızsa eğer... Dikkat etmelisiniz ki inci dizisinin içine... Sırı boncuyu O kaliteyi düşürmeden yapacaksınız. Çok güzel örnekler vardı edebiyatımızda. Olsa da Dara gibi Mülki cihan pirayesi evce izzet ve Hümaya hem olsa sayesi Rüsse masa Arsayı eflake Çıksa payesi Bir hadengi can güdazı Ah bir sermayesi biz bu meydanın nice çabuk süvarını görmüşüz. Tahmisten devam ediyorum. Bir kıta daha devam edeyim. Sonra manasına bakarız. Acelesi yok. Baş, Bunu anlamaya çalışın. Hepsini açıklayacağız ama bunu anlamaya çalışın. Biraz mümkün olduğunu, daha kolay olduğunu düşünüyorum. Başka halet var. Tevazuyla Safa-i Bal'de. Kopya, not, bal, kalp demek. Arapça, kalp, gönül. Başka halet var tevazuyla safayı balde. Gülle germi nahvet olma, bezme cahü malde. Neşve yabı feyiz olan dersen eğer her halde. Çok da mağrur olmakin meyhane ikbalde. Biz hezaran mesle mağrurun görmüşüz. Yani vay anasını ya. <gülüyor> Hakikaten yani o kadar ustaca, o kadar <gülüyor> esaslı kelam ediyorlar ki hayran olmamak adil değil. Üç beytin tahmisini okumuş olduk. Keyif. Yani mevzuya ilgisi de var tabii. Hayat prensipleri, burada işaret levhası levhaları derken kastımız çudur. Yani şairlerin hayatı yaşamaya dair rehber mahiyetinde ettikleri laflar, yol gösterici. Sağ sol, sola, top. şuradan git, buradan git, işaret levhası, çok önemli. Çocukluğumuzdan beri böyle bir alışkanlığı görürdük. Evlerde, dükkanlarda, gidip geldiğimiz yerlerde usta şairlerin bu mahiyette, işaret levvası mahiyetinde olan sözleri, sıraları, beytleri, bazen kıtaları bazen daha uzun metinler, uzunca bir şiir biçiminde asıl olurdu. Herkes de bunları görürdü. Şiir hayatın merkezindeydi. Hem de sadece böyle laf olaberi gele değil. Yani ciddi manada gayet güzel kalbe ferahlık veren şiirler Herkesçe görülürdü, duyulurdu, ezberlenirdi. Bunu kaybettik. Çok şey kaybettik ya. Bunu, bunu iyi etmedik ya biliyorsunuz. Canlandırmalı ya. Herkes koymalı güzel rızkalarla bir yerlere, masaya koymalı. Ekrana koymalı yazılı biçiminde. Duvara asmalı falan. Çok faydalıdır. İnsana ikazdan olur moral verir. Kendine getirir sayısız örnekten bahsetmek mümkün bir dükkanda şunu görmüştüm doğru olsam ok gibi yabana atarlar beni eğri olsam yay gibi elde tutarlar beni ne doğruyu aç gördüm ne eğriyi tok ok. eğri yay elde kalır menzil alır doğru ok adam ticaret tanesine yazıp asmış bunu Laf olaberi gene değil yani. Ne kadar güzel söylemiş. Doğru olursam beni atarlar diyor ok gibi. Eğri olursam makbul olurum elde tutarlar diyor. O bakımdan doğru olmak zor. Ama bir daha düşünüyor. İnsan, insan tefekkür edecek. Düşündüm diyor. Doğru aç kalmıyor. Eğri de tok olmuyor. Ne demek o? Eğri niye tok olmaz? Hırslıdır ondan kanaatsizdir. Ne versen doymaz. Karnına doysa gözü açtır. Doğruysa atılırsa atılır kardeşim. Tamam birisi de tutar. Olmuş yani. Delikanlı olur Atacaklar diye korkma yani. Bir atan bulunursa bile tutan bulunur. <gülüyor> Endişe de etme rızkın seni mutlaka bulur. Allah Allah. Sen rahmin rahmindeydin. Kendini bilmiyordun. Sana evet. lazım olan rızık orada verildi de yani şimdi mi tereddül diyorsun? Rızık ve insan münasebeti. Beş türlüdür. Senaullah, Osman Dehlevi Hazretleri'nden nakle. Beş türlü münasebet var rızıkla aramızda. Bir, der ki kişi, kızım, şurayı boşaltalım, en azından birimiz otursun. Bak o fark ediyor dolması hmm. Hmm. Evet. haksızlık. Burada da. Selamlar bana versene. Onları al ver bana. Evet. Açık olsun. Askın. Tamam, kafamı kaybetmiyorum. Biriniz böylece. Ön tarafta yine yer var arkadaşlar. Hocam. Hmm. Geliriz. Şöyle der, rızık çalışmaktandır der, kafir böyle der. Rızık Allah'tan ve çalışmaktandır der, müşrik. Rızık Allah'tandır ama verir mi vermez miler, günahfık. Rızık Allah'tandır der, bunu bilir. Çalışmak görevdir der, çalışır ama çalışırken günah işler. Fasık Müslüman. Günah da işlemez, salih Müslüman. Rızıkla insanın münasebeti beş türlü. Allah'tan ama verilme vermez mi? Münafık. Ne demek verir mi Verir. verir. Benim hakka münacatım değildir rızk için haşa. Hüda razzak-ı Rızıksız kul yaratmaz ya. <gülüyor> Erzurum İbrahim Hakkı Hazretleri. Açılır bahtımız bir gün hemen battıkça batmaz ya. Sebepler halk eder Rahman. Kerem babın kapatmaz ya. Benim hakkan ünacatım değildir rızk için haşa. Huda razzakü alemdir. Rızıksız kul yaratmaz ya. E niye eline dua? Ne istiyorsun o zaman? İyi, güzel, iyi, hayırlı istiyor. Yoksa rızık sabit, değişmez. Onu yemeden ölmez. Merak etme. Böyle şeyler de dert etme. Rızk için etme asuf, Rızk için etme teessüf. Olma hem tavru meges. Müsterih ol kafu. Temkine çekil anka gibi. Yozgatlı fenni. Yavaş söyleyeyim de yaz. Elinde kalem var yazık olmasın. Zaten. Bu belirte yasak hakikaten yani. Rızk için etme teessüf. Ruz için etme teessüf. Olma hem tavrı mekes Sinek gibi dolaşıp durma diyor. mekes sinek, kara sinek demek. Böyle her sofraya konar falan bilinmem. Panik yapma diyor. ruz için etme teessüf. Olma hem tavru mekes Sinek gibi olmayacaksan ne gibi olur? İkinci mısra. Müsterih ol, kafı temkine çekil anka gibi. Müsterihon kafu temkine çekil anka gibi. Anka kuşunu tanır mısınız efendim? Gördünüz mü? Göremezsiniz. Yok çünkü. Ama adı var. Kendi yok. Bir vücut vücutsuzdur. Bir vücut olmak gibi yoktur cihanın rahatı. Gör kesim bir gün mı var ne hom sayyadı var. Koca Ragıp Paşa. Varlığından kurtulabilirsen, fena bulursan, benlikten kurtulursan rahat edersin. Ancak bak anka kuşuna, peşinde bir avcı, muhtemel bir bela, ona yönelen bir silah yok. <gülüyor> Neden? Yok çünkü. Ortadan kaybolursan rahat edeceksin diyor yani. Bulunduğu müddetçe hedefsin. <gülüyor> biri ok sıkar, biri tabanca yapar, bilmem ne yapar, düşman olur. Huzursuz olursun. Varlık ağırlıktır diyor yani. Mümkünün aslı ademdir. Yani mümkün ne demek? Üç varlık mertebesinden biri. Varlık yani üç dürlüdür. Bir vacip vücut, vacip bir vücut Allah başkası vacip o. Yalnız o şart. Olmasa olmaz. Varlığı elzem, kaçınılmaz, muhakkak. Allah'tır. Sadece vacip vücut. İkincisi mümkünül vücut. Sen, ben insan, kainat, yıldız, yer, gök ne varsa. Yani olabilir, olmayabilir. Olsa da hoş, olmasa da hoş. Yani varlığı şart değil. Şarta bağlı, nisbi, izafi relatif, göreceli. Yaratılırsa var, yok edilse Yok. Yoktuk yüz sene önce sen? Bin sene önce Milyar yıl önce? <gülüyor> trilyon yıl önce? Katrilyon yıl önce? Allah Allah Allah Senden başa kimse yok. Allah Sen mümkünsin Yani var edildiğinde varsın Var gibi görünüyorsun Çok da kendinde bir şey vehmetme yani <gülüyor> Sen yoksun o benlikler Hep vehmi ben gümanındır İkale şey, bir muslaman özetlemiş. Yoksun ama kendini var zannediyor. Epeyli havan vardı. <gülüyor> Sen yoksun o benlikler hep vahmüğumanındır. Yani var kendini var zanneden bir vehimden bir yalandan ibaret diyor. Sen yoksun o benlikler hep vahmüğumanındır. Kocaeli paşadan okuduğum beyit ise denilen şu: Bir vücud olmak gibi yoktur cihanın rahatı. Gürke Semurgun Gürke gün. ne damı var ne hot yadı var. Varlığından kurtulabilirsen, fena bulabilirsen ancak huzura ereceksin, rahat edeceksin. Simurgaba Simürk ne? Farsel bir söylekelimedir. Si 30 Bürk kuş 30 kuş Anka'nın diğer adıdır, Anka'nın soy adıdır. 30 kuş cesametinde büyüklüğünde olan dev bir kuş olduğu hayal edildiğinde ama anka kuşu dediğimiz gibi ismen var, cismen yok, adı var kendi yok. Bir din büyüğü öyle dediler ki, efendim. Şurada rahatsızım. Yerimi değiştirsem de şuraya geçsem ne buyrulur? Huzurum yok çünkü. Cevabı şu oldu Hazretin rahmetullahi aleyh. Huzur adı var kendi yok bir zümrüdü anka kuşudur. Her yer aynıdır kardeşim. Ders çok büyüktü. Almayı Cenab-ı Hak nasip etsin. Şu da anlaşılıyor yani o kelamı ı kibardan. Huzur içinde varsa var, gönlünde varsa var. Mekanı değiştirdin diye, makamı değiştirdin diye, bindiğin araba oturduğun ev değişti diye, takındığın rütbeler değişti diye huzuru bulamazsın. Huzur adı varken de yok bir zümrünü, ankağı kuşudur. Her yer aynıdır kardeşim. İşaret levhası demiştim. İşte Mısıranlar insanı nerelere götürüyor. Ve başta okuduğumuz, 15 mısra Nabi Merhum'a yapılan tahmise döneceksek şayet. Tamamı kayıt alınıyor mu kızım programı? Evet hocam. Daha sonra arandığında biliyor mu? Ee, Ayşiv geliyor mu yani? Evet. Hocam bir kısmını YouTube'a attık. Henüz atmadığımız bölümler var. YouTube'a atılmış olanlar? Var. Var. Mesela bir ay sonra birisi merak etse şu programı baştan sona. Evet inşallah. İnşallah. Bunu bir temenni olarak da kaydedelim. Tamam Tamam hocam. <gülüyor> Ölürüz ölürüz. Esnafı Allah'a Allah, Allah korusun. Biz öldük diye sözler kaybolmasın. Biz bütün sözler derslerin izindir. hocam deşifresini de yapıyoruz ha. bu anlamda. Eğer sizin için de uygun olsa ben onu söyleyecektim programdan sonra ama. Ee, yazılı hale getirmek. Evet sizin için de uygun olursa çok, size göndersek çok... derleme gibi. İyi fikir. Gül sitanı alemin biz bergübarın görmüşüz. Her çemen zarın nice serbü çenarın görmüşüz. Hem gülün hem ağır, hem gülün hem koncasın hem ağır zarın görmüşüz. dağ dehrin hem hazanın hem baharın görmüşüz. Biz neşatın da kamında ruh görmüşüz. Beste bana ait tabi ya bunu şirketin. <gülüyor> <gülüyor> Rastgele makamında. <gülüyor> yani, <gülüyor> <yapılmış bir> <gülüyor> alem adı verilen gül bahçesinin her şeyini gördük diyor bergini, bağrını, yaprağını meyvasını esir gördük gül sitanı alemin biz bergü bağrın görmüşüz her çemen zarın nice sarvi çenarın görmüşüz ne çemen zar çeme... eke bak ya zar ekini görüyorsun değil mi Zar, çemen zar, zar. Yani diken harzar dikenlik gülzar güllük. Gülistan. Çemen zar, çemen Yeşil otlarla. Kelimelerin lezzeti başka. Çocuklar. Siz var işte öyle Bu ne Çocuklar var, sorunlar var. Üç tane de onunla sofraya oturayım. Yerde yiyor lan babam. Hala onusuz değiştirmedi ya. Gel sofrası. Aman babama dedi ki çocuğun önünde ekmek kalmadı. Gördüm. Belden bahsediyor çocuğum diyor. <gülüyor> Bizimkiler gülüyorlar. Babama çocuk gibiler. <gülüyor> Onların gözünde çocuk dedim ya. <gülüyor> Onlara göre çocuk tadı. Gülüyorlar. Kocacık eter çünkü. Rasul izişen attendemesi halinde selatı vesala. Ağırda bir yük vardı. Taşınması gerekiyordu ve malzeme lazım. Fortlift. Deve yani. Bir dede yavrusu deve yavrusu getiririz buyurdular. Çünkü adamın bir deve yavrusu ezel o ya. Yani. Çok ağır. Efendim bir deve yavrusu bunu çekemez. Diye oldu her deve bir devenin yavrusu da oluyor. <gülüyor> Mizahte de ölçüyü biliriyorlar. Yani latifede yalan olmayacak. Abart. Ha, abartılır, abartılmasa gülünmez zaten de. <gülüyor> Mizah olmaz. Mizah zekanın zekatıdır da. Ama yalan olmayacak. Edebe mugayiret olmayacak edepsiz konuştu ne yaptı mizah yaptı o mizah değil o sen kalleşti bu ne yani. akla tuzak kuruyorsun milleti güldür parasını topluyorsun yani namussuzluktur bu başka bir şey değil namussuzluktur ne mizahı mizah akla ve nakla uygun olur ya, o şartlar altında da çok mizah olmaz o zaman komedyen olamazsın değil mi De, olmaz zaten olmaz zaten Latife latif gerek. Güldürmek için imanını tehlike atmayacağız. Abartma, her şeyin hududu var. Hem gülün hem goncasın hem harzarın görmüşüz. gürlü de gördük, goncasını da, harzarını da gördük. anadın mı yani? Sistem var, hepsini gördük diyor, artistlik yapma bana diyor. Bağlı dehrin, hem hazranın hem baharın görmüşüz. Zaman bahçesinin son baharını da ilk baharını da gördük. Biz neşatın da gamında da rozıcârın görmüşüz. Neşkeleri de gamları da çanırız. O bakımdan kiminle muhatap olduğuna dikkatini çeker diyor. Bunu demesinin sebebi var tabi. Nabi Merhum evini barkını yıkan çolgulu Ali Paşa'ya sitem makamında yazıyordu. İkinci beytte de Ahmisten önce beytin kendisini okuyayım. Çok da mağrur olma kim meyhane ikbalde biz hezâra mest-i mağrurun kumarın görmüşüz. O diyor vişne suyunu içerken fazla da hava etme diyor. Tamam ya, kaza gelme. Onu içip de sabah başı çok gördüm ben diyor. <gülüyor> ya, bu devamlı değil diyor onun neşesi. Bu neşe kumar getiriyor sonunda. Öyle olur zaten. Sonunda kumar gelir, baş gelir. Eskidaç şöyle demezler mi? Çok güldük, ağlayacağız. O yüzden neşede aşırıya gittinmeyi falan tavsiye edenler, öyledir de zaten. Akşamdan çok gülen, sabah ağlar derler. Akşamdan çok zevk, neşe içinde yüzen, sabah başı ağrı kaçınılmazdır derler. Şairimiz de bunu diyor yani. Tabii bunlar e, hakiki mana, mecazen o makamdan bir gün inersin, sana selam sabah veren olmaz. Arayan soran olmaz, sana yönelen iltifatların hakkın olduğunu zannediyorsun ama yanıldığını acı bir biçimde göreceksin. Makama yapılıyor o, sana değil. O makam elden gitsin de gör. <gülüyor> Değildir zaten ma halk ma cahadır ravbet dirah üstün dirah etrafın... <gülüyor>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 Ma'lu cahadır rağbet draht etrafına kimse dolaşmaz. Dan sonra. Manası hep Nabi'deyiz bugün nedense başka bir yere çıkamadık. Nabi kendi beytlerini hatırlatıyor. Halk senin zatına ma'il değil. Yani kara kaşına, kara gözüne hayran değil etrafında dolaşanlar. Ya ma'ladır ya cahadır rağbet. Yani servetine veya makamına rağbet ederler. Görürsün elinden gidince ne oluyor? Verdiğimiz sen de çok yakışıklı. Ağacın etrafında çocukların dolaştığını görmezsin meyveler bittiyse. <gülüyor> Biz vişneyle dolarız kirazla yüklü bir ağaç bakarsın etrafı bayram yeri gibi. Çocuklar gelir gider taşlar oyunlar falan filan. Zannetti ki ağacı sevdi. Yok abi meyveydi o iltifat meyve olmasın. Yok, karar, gibi <gülüyor> ne arayan olur ne soran olur dersine al diyor. Hatırlayalım tam zamanıdır Hasan-ı Basri Hazretleri, Rahmetullahi Aleyh. Etrafındaki kalabalığa sakın aldanma. Yalnız ölecek, yalnız dirilecek ve yalnız hesaba çekileceksin. Çok hayranlarım vardı benim. Hesabımı onlarla beraber görüyorum. Öldürken yanında olsunlar bana. Kalkarken çok kayıp hissedeceğim kendimi yanımda olsa da ne güzel olur. Aldanma diyor kalabalığa. Yalnız öleceksin. Yalnız dirileceksin. Ay yalnız hesabını ödeyeceksin. La ilahe illallah. <gülüyor> Neydi son okuduğumuz beyit? Çok da mağrur olma kim mehaneyi ikbalde. Biz hezaran mest mağrurun, görmüşüz. Binlerce gururlu sarhoşun çektiği baş ağrısını görmüşüm. Şunun şurasında. Gaza gelme diyor. İşte bu beyti tahmis ederken hali şu mısraları eklemiş. Emin ona dikkat edin anlaşılabilir dediğim mısralar bunlardı. Başka halet var tevazuyla safayı balde. Tevazu da ve kalbin temizliğinde başka bir halet var. Tavsiye ederim yani. Bu lezzetten mahrum kalma. Mütevazu ol, kalbin temiz olsun. Art niyetten, kötülükten arındır kalbini. Huzur orada. Başka halet var. Tevazuyla safayı balde. gülle germi nahvet olma bezmeccahı malde. İşim iyi gitti diye gülle sarhoş olu verme yani. <Gülüyor> Güller etrafında diye içinde olduğu gibi kaza gelme ya. Yani. Gider onlar yalnız kalacaksın. Yakalı Dümdüz <gülüyor> yürüyenler dümdüz yatarlar diyor. yürüyenler dümdüz yatarlar. <gülüyor> neş ve yabı feyz olan dersen eğer her halde neş ve bu feyz. Feyz. Ne demek olduğunu biliyorsunuz tabii de. Söyleyeyim ben. Neden söyleyeyim? Tat harfinde yazılıyor. Feyz diye. Feyz. Feyzullah. Feyz. Akış demek. Yani. Akış. Ancak o lügat manası ıstılah manası var. Terim olarak bir manası var. Kalpten kalbe akan. Kalbe akan şeyin adıdır feyiz. E feyiz aldık der ya mesela. Ne, ne aldım? kalbine bir şey yaptın. Ne aktı. Asıl anlam burada ya yani. Ne yaptı Hakkı da sayfalarca sözler var yazılmış. Kitaplar yazılmış bu kavramdan bahsediyor ama bugüne kadar duyduğum en anlatıcı tanım kamil söz. işte. bu. Büyük sözü böyle oluyor yani. Kelamı kibar kebair kelam. Sözlerin büyüğü, büyükleri sözleridir. İki kelime. Feyz Allah sevgisi demektir. O kadar. Allah sevgisi demektir. Yani o aktıysa tamam kalbine. Bunun da alametleri vardır. Nedir? Hakikaten feyizse kalbine gelen şey, vesvese değilse yani, <gülüyor> Hava değilse, kalbe gelen şey hakikaten feyizse, haramlardan soğursun. Ahilete tebecühün artar. Daha çok seversin namazı. Ama çok nefret edersin haramdan, tiksinirsin hatta. Bunlar olmuyorsa o gelen şey başka, feyiz değil. Eğer o şey feyiz değilse de ya veren olgun değil, ya alan uygun değil, ya da ikisi birden. <gülüyor> Şartı bu çünkü. Veren olgun, alan uygun olmak şarttır. Alamet vardır yani. Onun kitabını okudun, onu gördün, onu tanıdıktan sonra ahirete teveccühün arttı mı? Ya, e, ne diyorsun o zaman? Ne, ne yani? Abi merakım arttı, böylece gitikleri falan buluyorum. Adam parasını kaybetmiyor, bana danışıyor, ben hemen buluyorum falan. Şunlarla ilişkiyi içine yıkıyor. Ne kıymeti var oğlum? Şeytan senden daha mı halet o konuda? Hiçbir şey kazanmadın yani. <gülüyor> Hatta kaybetmiştim. Neşve işte Facebook. Neşveya bu neşve feyz olan dersen, eğer her halde, eğer her durumda, always neşveya bu feyz olan dersen, neşveya. Kelimeler, kelimeler, kelimeler. Kardeşim ya ne bileyim her ya? kelim. Neşveya. Mesela ne dersiniz? Biri geldi, çok memnun olduğunuz gelişinden şeref ya oldu. Neşve yap olmak da, yap ikinin anlamı burada bir şeref, şeref buldum yani. Şerefe kavuştum falan. Neşve'ye kavuştum, neşve. Çok lazım olan bir kavram günümüzde. Neşve'yi unuttuk, eğlenceyle avuluyoruz. Neşve yahu feyz. Feyz ile neşve bulayım. Dersen her, her halde ve sürekli. Kıymetli olan sürekli olandır. Az da olsa devamlı olandır. Ne yapayım o zaman? İşte Nabiye sözü teslim ediyor. Çok da mağrur olma kim meyhaneyi ikbalde biz hazaran nesli mağrurun kumarın görmüşüz. Kibre kapılma, tevazu sahibi ol. Sahip olduğun imkanları, nimetleri, makamları, servetleri, şöhretleri Allah ne verdiyse diplomayı hizmet fırsatı ve imkanı olarak gör de, gurura nefs'e bahane basamak yapma, nefsine ciro etme. Ayşe Şakir diye bir şairimiz var, azizim. Çok az biliniyor. Ben hastasıyım kendisine. 1910'da vefat etmiş, Konya'da yatar. Diğer şairlerimizle konuştuklarımız adları var diye duyulmuş olabilir. Ayşe Şakir adını da duyan yok. Çok enteresan bir adam. Ondan bir kıta okuyacağım şimdi. Çok dikkat et, tamamını yaz, kaçırma Kaşırırsan söyle. Taze diyelim. Dört mısra. Ayaşlı Şakir rahmetli diyor ki, nasıl bir adam bu biliyor musunuz? Meczup, meczup. böyle her görevin deli zannettiği tip. Enteresan. Aykırı aykırı işler falan. Allah vergisi bir kabiliyeti var. Deha sahibi. Manen kamil olduğu çok büyük. Bahsini edeceğim dört mısrayı okumadan önce, onun kimliği ortaya çıksın diye başka bir dört mısra okuyayım da şöyle, siz de hemen kolayca anlayın. Şöyle diyor. Bozulmuş bezmi yaran çarşneyi mey değişmiştir. Parabgahı cihanda hey hey değişmiştir. Hülasa bence şimdi kubleyi kalbim Muhammed'le hırdayı lem gezelden ma'da. Her şey değişmiştir. Dostlar meclisinin tadı kaçmış diyor, çay bile yavan diyor. Eskiden neşeyle hey, hey derdi diyor, içenler. Onun da dadı kaçmış diyor. Her şey yavan diyor, zevki kalmamış. Samimiyet kalmamış, ihlas kalmamış, ah diyor. Netice itibariyle diyor, her şey değişti de, değişmeyen sadece La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Ona sarıldım diyor. Ölâsâ şimdi bence kıble kalbim Muhammed'le hüdâyü lem yezelden her şey değişmiştir. Bunu diyen adamdan bahsediyorum ya yani. ayaş Şakir. Demin niyet ettiğim yaz yazamazsan da sor dediğim kıta ise şu. senedir tecrübe ediyorum. Ne ne zaman unutsam salavattan sonra evvelallah yani evvelallah aksi neredeyse hiç olmadı yani. Daha önce ezberlediğimse, öğrendiğimse unuttumsa o şey çıkarıyor yani Kilit Günah çok olduğundan biraz düşünüyorsun yani. Günah az olsa ona da ihtiyaç olmayacak. İmam Şafii Hazretleri 300 bin hadis yerini biliyor ezberden. Kitap okurken Açar iki sayfa ya, bir tarafını kapatır içeriğine. Çünkü burayı okurken, oraya da gözü ilişirse ikisi birden ezbere gidiyor, kardeş oluyor. İmam Ebu Yusuf Hazretleri, onun hocası ve kayıp bedeli, İmam Ebu Yusuf kimdir? İmam Azam Hazretleri'nin en büyük tayyresidir. Şöyle buyurmuşlar, unutmaktan söz ediyorlar, Hayret. söyleyeyim de bir şaşkınlığa daha işaret edecek. Çok enteresan bir şaşkınlık örneği arz edecek. Abi insan hayreti öğrenmesi lazım. Hayreti. Hayret etmiyorsan bir şey elde ettin değil. Necip Hazır Rahmeti doğru söylüyor. Kuyruğu etrafında dönen kedi hayrette. Alim ki hayreti yok. Ne boş yere gayrette. Hayrete ulaşmadığınızda bir şey öğrenmedin. Kemküm ediyorsun yani. Açsa düşürür ilim insanı, hayrete düşürür. Allah dersin, nefesin kesilir. Derinleştikçe o hayret artar. Kemal bulduğunda cehlini itiraf edersin. Ha iş bitmiştir. Bu yazan, kitap filan yazanlar yazıp dışarıda şu tabi da imzalayıp satanlar var mı? Mevzuyu anlayamadıklarında. Anlasa susardı. <gülüyor> <gülüyor> bir konuda çok çalıştın, Henüz anlayamadınsa otur bir makale yaz diyor. Baktın hala anlayamadın. Artık diyor bir konferans verme zamanı gelmiştir. Yine kavrayamadınsa kitabı yaz artık diyor. Kitap Anlayamadığın delildir yani. <gülüyor> Anlayanlar sustu. <gülüyor> Aşık susarsa helak olur. Arif konuşursa. Ayaşlı Şakir'in mısraları. Allahümme salli ala muhammed. Ma'dununa Ma'budu hiç eyleme davayı yo Bu vezni kaçimdi çekeyim önce. Güzel bir vezin bu. Tam tam dedi. Tam tam dedi. Tam tam dedi. Tam tam. Onun kıvamımız için vezin çok. Bin atlı akınlar da çocuklar gibi şendik. Geçen mi? <gülüyor> çok beğenilmişti bu vezin. Türk edebiyatı şiirinde çok beğenilmiştir. Bu şiiri de çok, şiir çok gös. Bu makamda, bu makam diyorum muziki gibi yani bu vezinde çok esaslı eserler var. Biri demin söyledim akıncılar. Biri yine Yahya Kemal'in Artık demir almak günü gelmişse zamandan mecbur giden bir geri kalkar bu limandan nevresi işleyeceğiz önümüzdeki salı günü Diyanet televizyonunda. Ee, onun bir şiiri de aynı vezinde. Çok meşhur, uzunca bir şiiri vardır. Ee, gül yağını eller sürünür, çatlasa bülbül. Bül. Senden bilirim yok bana bir faide ey gül, gül yağını eller sürünür, çatlasa bülbül. Bül. Etsem de abestir site miharetehammül, gül yarın evler sürülür, çatlasa Aslında burada bunu bu, yapacaksın, o vesile de devam edelim, program sonuna var. Başka başka <gülüyor> bölümde girmene, konuşmaya da gerek, araya da girmeyeceksin. Ma'dununa hiç eyleme davayı tefevvuk. Öylmen sana fa'ik olan akranını seyret. Havuz gibi arayişu renginini görme. Bak ayineyi ibrete noksanını seyret. Allah Allah. Manayı söyledim de sizde. Edeceğiz tekrar tekrar yani Her zaman ya sonuna kadar en az üç defa tekrar edeceğiz. Sen tetikte ol. Çünkü fazla iyi kafaya taktı. Onu kap yani. O senin olsun. Armağan olsun. rahmetliden duyduydum dersin. Elli sene sonra filan. <gülüyor> <gülüyor> mağduruna hiç eyleme davayu tefevvuk düşünmenizi rica edeceğim tefevvuk <gülüyor> uydurun dilinizi ya tefevuk. ne olabilir <gülüyor> Hocam, <seyrenin gülüyor> yok Hocam. senin dediğin tevafuk <gülüyor> tesadüf dememek için söylenen tefa ve o uyumluluk demek tevafuk muvaffuk <gülüyor> yani uygun tefavuk kerdeyi şey Aynı kelime. Tefavuk kerdeyi arışacağı Cenab-ı Kebir'e bu diyor. O da bulacaksınız biliyorum. ek kaldı geriye tefef Fevk. Tefevuk. Fevk. kala'de adetin üstünde fevk üstü. ...fevk üstün... Adet. ...fevkal adet, adetin üstünde demek yani... ...fevk... ...tefevvuk etmek üstünlenmek... ...bir dakika ben senden yukarıda geliyor... ...tefevvuk geliyor yani... ...mağdûnuna... ...senden aşağıda olana, ha... hiç eyleme davayı tefevvuk... ...sakın ha senden aşağıdakine... ...üstünlük iddiasında bulunma... Ha, ...okula beraber girmişsiniz... ...adam kalmış bilmem işte nerede... Katip, sen olmuşsun genel müdür. Ya tefavuk gibi. Aynı okula girdik ama görüyorsun bak falan filan deme yani. Ne diyeyim o zaman? İlmen sana faik olan akranını seyret. Seninle beraber yola çıkıp ilimde seni fersah fersah aşanı gör. Geride bıraktığını görme. Seni geçeni gör. Maddi olarak ileride olduğu kişiye bakıp da kibirlenme. Manen terakki edeni gör. Akıllı ol. Sen onu övürüyorsun. Ben genel müdür oldum diye ama... Birisi de senin de beraber çıktığı yolda evliya oldu. Ne haber? Sen biraz yüksek maaş aldın. Hepsi bu. Yarında bitecek. Bir de hesabı var. O Allah dostu oldu. Onu görsene. Matuluna hiç eyleme davayı tefevvuk. İlmen sana faik olan makranını seyret. Faik. Tefevvuk. Aynı kökten işte. bak. Yukarıda tefevvuk diyor. gece faik diyor. Faik yüksek demek. Favk. Faik. Bilmen sana faik olan akranını seyret. Beraberdiniz. O erdi. Sana ne oldu? Onu gör. Son iki sıraya geldim. Şimdi lükteye bak abi. tavus gibi arayışı rengini görme. Tahus kuşunu gördünüz mü? Evet. Allah bir güzeldir bir güzeldir. <gülüyor> Arayış süslülük demek. Rengin, renkli hakikaten yani. Bu, muazzam renkler kanatlarda Allah'ım ya Rabbim. İnsan aşık olur ya güzel yani. Ama kendisi kirli ve pis ayaklarına bakar. <gülüyor> Çok süslüdür ama çirkin bir tek yeri var. Ayakları gözleri ayaklarındadır. Güzelliği o tevazuundandır işte. Tağuz gibi arayışı, rengini görme. Süsüne bakma sakın diyor. Bak ayine ibrete noksanını seyret. İnsanın diyor kemal bulması noksanını görmesindedir. Zaafını görsen. Onu itiraf et. Hay Şakir. Muallim Şakir. Bence bir şey yememişlerdir hocam. Efendim? Yememişlerdir bence. Biz çok iyiyiz. Herhalde onların önünde böyle gösterişli pastalar falan yoktu. Evet. <gülüyor> Her salı Diyanet Televizu'nu görüyorsunuz değil mi? Veya duyuyorsunuz. Hafız Adal Osmanlı'yı Adam aslen bir Rum. Sonra Müslüman olmuş. Hem Arabi'yi, hem Paris'i, hem Türkiye'yi birer divan bırakmış. <gülüyor> Rumca iki satır hatıra bile bırakmamış. Ayyeden Rum olan biri Müslüman oluyor, Osmanlı'ya intisap ediyor. Bizim kültürümüze hizmet ediyor. Bıraktığı eserler Arapça, Bahse ve Türkçe. Sen de Kemküme diyorsun. Bu Arapça'yı bilmem neydi. Bana öz Türkçe lazım bilmem. Kendini kaybettiği zaman insan sersemlik öyle bir şeydir. Tamamen kendini kaybetme halidir bu. Başımarıklıktır. Başka bir şey değil. Ama ne yaparsın? insan orada böyle bir şey. <gülüyor> Şımarı veriyor. Şimdi ben çok güzel bir şiiri vardı Nabi'nin adım. Genel dedirken çıkamıyoruz bugün. Ondan bir iki beyt'e daha temas edeceğim. Ben sanırım vaktimden sonuna geliyoruz zaten. Hatta Yok, gelmedik. Yok gelmedi daha. Dört buçukta Bir saat olmadı. Ah ah. Ah diyorum ah. Ah diyorum. Lezzeti azade gibi arzuluklardadır. Çaşneyi ararken aklıma geldi. Ne yapayım burada bulamadım. <gülüyor> Lezzeti azade bir arzuluklardadır. Çaşni-i istirahat nermhuluklardadır. Çok özel bir üslup da yazmış. O yüzden bu şiir yani manadan başka estetiği de çok güzel. Lezzet ve çaşni çeşni kelimelerini kullanmış. İki mısranın başında. ikisi de tat. Demek biri Arapça kökenli, biri Patsa kökenli. Zenginliğe bak. Lezzeti azade Özgürlüğün lezzeti bir arzuluklardadır. Arzu beslememektedir. Bu bana lazım değil dediği zaman hürsün diyor yani. Arzuların ne kadar azalırsa o kadar hürriyetine sahip olursun. Lezzeti i azadegi bir arzuluklardadır. kâşli istirahat kafam rahat olsun diyorsan da onun lezzeti. kâşli istirahat nermhuluklardadır. Yumuşak <gülüyor> koyun olmaktadır. Koyun yumuşak olmadan rahat edemezsin diyor. Adamı uyarlar <gülüyor> Modern çağ ve biraz böyle hani koyrat <gülüyor> güce tapan biraz ağır oldu güce tapan demek ama yani güce e, perestişeden anlayış. Yani, mutlu olmak için güçlü olmalısın abi, onun gücü olacak, gücü olacak falan dedi, enteresan bir şeydir. Halbuki öyle değil, yumuşak diye bakıyorsun, en güçlü olan yumuşak olan. Su yumuşak ama bıçak kesmez, kurşun istemez, kıramazsın, sıkıştıramazsın, ona hiçbir şey yapamazsın. Bir damla su genleştiği zaman, <gülüyor> saha bulamazsak kayayı patlatır. Soğuttun da genleşecek ve bir, bir bilim yok dedi. Tak patlatır yani çok güçlüydü. Hani zayıf. Aslında güç nerm buğuluklar, yumuşak buğuluklar. Yerde sürünüyor, kuyuya giriyor, hiç itiraz etmiyor. Tepeye dolaşacağım falan demiyor, alttan gidiyor. Ama o kadar güçlü ki varken hayat yokken ölüm. Sudan ders alarak su gibi olmalı, onu diyor yani. İyi insan tarif edilirken de su gibi olmalı demişler. Nasıl yani? Herkes ona muhtaç, herkes onu sever, ister, arzu eder, onsuz olamaz. Ama onun rengi yok, kokusu yok, tadı yok, iddiası yok, köşesi yok. Varlığı bile belli olmayabilir. Hatta oradan bakarsanız dolu mu mu belli değil falan yani. Varlığı yok mu? Hem zahir hem batın. Rızık olamazlar. Hayatın kaynağı ama içine kafanı sokunca da ölüm sebebi. Yubi ve yümin. <gülüyor> Cenab-ı Hakk'ın esmasının tecelligahı. Hem hayata hem ölüme medar. Güzellik. Her haliyle güzel. Damlayken, denizken, çağlarken, buharlaşmışken, donmuşken, her haliyle güzel. Cemal sıfatının tecelligahı. Ancak aynı zamanda celalin de tecelligahı coştuğu zaman transatlantikleri yutar. Nerede stanik? Hem celalim hem cemalim. Beş şeye aldanma diyor. Duydunuz mu daha önce? Bir. Peygamber Efendimiz'in hadisi. Ülsek sesle söyle bir daha. Peygamber Efendimiz'in hadisi. Yok. Mevzu değil. Biliyim o değil yani. Bir örfeyi sükuneti derya, nasihati ada, ülfeti ümera, şemsi şita, beşinciyi söylemeyeyim. Eşkinisa söyledim. Beş şeyi alırsan yanarsın diyor. Neymiş bu beş şey? Osmanlıca söyledik. Günümüz tipkisine tercüme edelim. Denizin sessizliği, ne zaman coşacak belli olmaz. <gülüyor> Düşmanın nasihatı seni tuzağa çeker. Amirin iltifatı bugün bari yarın yok oyar. Bu <gülüyor> genel müdür bana çok iltifat etti güldü, hafı yuttun öyle sadece. <gülüyor> okuyacaktır. Sırasını bekliyordum. <gülüyor> Kışın güneşi ve hanımefendinin gözyaşı. <gülüyor> ya onu onun için çekinerek söylüyorum. <gülüyor> Eşkeni sağ, şemisi nasipati ada, sükûleti derya. Aklını başına al diyoruz. de programa başlayacakken dört Türk büyüğü son derece yetkili. Yani. Bakan değiller ama bir aşağıda. Dördü de müsteşar. Sonra bu dördünden üçü bakan oldu yani. Son dereceler. Hakikaten gerçek Türk büyüklükler. <gülüyor> Şimdi herkese hepsi emekli. Öyle oluyor bile biliyor musun? Emekli evet, oluyorlar sildiklerin hayal oluyor falan. programa başlayacağız, millete bunları anlatacağız. Bize gaz veriyorlar. Dedim ki efendim, iltifat-ı Ümera'ya aldanma diyor eskiler. Bizi mayın şey gibi sürdükten sonra da sahipsiz bırakmayın. Yani üç ay sonra programı kaldıracaksanız başlamayalım dedim. Neden dedi güvenmiyorsun? Ben size güveniyorum da devlet işlerine hiç adım yok. Bir birisi gelecek diyecek ya bu program iyi hayatı be Allah selamet versin ama reyting almıyor kaldıralım derler. İkna olursunuz Üç ay yapıp da bırakınca bana olan önemli değil de bizden sonra bu yolda yürümek isteyen hevesli gençler varsa onların da şevki kırılır. Moralleri <gülüyor> bozulur. Yani sahip çıkacaksanız dedim başlıyor ama iyice perçimledik Allah razı olsun sözlerle durdular. Net beş sene ünlü olduk. <gülüyor> Neden ısrar ettiğimi sordular dedim. Osmanlı icdadının nasihatı var da ondan. Şemsi Şit'a, İlde Ümpet-i Ümer'a, bugün yüzüme gülüyorsunuz dedim. Yarın ne bileyim ben dedim. Ya sen de dediler ya. Bir şey de karışılmıyor dediler. Eğitim sistemimizin problemi ne? nedir? Eğitim, eğitim sistemimizin problemi nedir? Dedi. İki problem var sadece dedim. Eğitim ve sistem. <gülüyor> Kültür ve Turizm Bakanlığı Mükteşar da gaza geldi. E biz de soralım bari dedi. Bize ne dersin dedi. Sorduğuna pişman oldum dedi. Kültür ve turizm. Problem isimde. Neresi sakat Kültür bülbülün sesiyle ilgileniyor. <gülüyor> turizm etiyle. Kafanız karıştı şimdi bu bülbülü öktü. Yani mümmet bir lafı <gülüyor> <gülüyor> İkisi yanı yer olmaz dedi. Ya kültür ya turizm. Karar vereceksin. Kafanız karışıyor abi. Şeyh Galip'in bir turistik değeri var mı? Turist gelir de Galip Beyt'ini öğrenmeye heves eder mi? O ilgilendiren nedir? Çok gösterişli bir e, hacilegahı varsa, bir türbesi varsa, bir şey varsa beni bunu ziyaret eder. O kadar yani. Hazreti Mevlana türbesini ziyaret ettikleri gibi. Ama oraya gelenin orayı ziyaret edip resim çektirip gitmesi turizmse, Mesnevi-i Şerif'ten iki mısra öğrenmek kültürdür kültür ve turizm dediğin zaman neyle ilgileneceğine kapan karıştı. Mesnevin bir okuyayım resim mi çektireyim. Genellikle resim çektirilir. Daha kolay. <gülüyor> Öğrenin bak ya. Ne tameli bir iş şimdi <gülüyor> ya. Öğreneceğim, anlayacağım. Oho, hadi canım sende. Ezber nasıl yapılır dedi bana bir tane konferans çıkışı. Anlatayım dedim sana. Dinler misin? Dinlerim dedi. Bir beş dakika anlatacağım dedi. Çık. Ağacın gölgesine oturduk, bir bahar günüydü, biraz daha ileri, ayısın sonları falan. İki dakika falan geçti, anlatımım devam ediyor, göz gözeyiz böyle, delikanlı. Baktın kız, bebekleri kaymaya başladı çocuğun. O çocuğa bir şeyler oldu. <gülüyor> Merak ettim, ne oldu acaba diye. dikkatini dağıtan bir şey var. Otuz saniye kadar sessiz kaldım, yani kestim ya yani, resmen, sustu, farkında değil. Ya ben sustum da farkında değil. Kaybolduğu mevzu neyse? 30 saniye sonra anlaşıldı. Arkadaşını ayar ediyormuş, resim çektirecekmiş. Ve çektiresin dedi. Günlü Türk düşünürü, büyük yazan, yurtal şahsiyet, hayatı Nasıl resim çektir. <gülüyor> ne dediğini dinlemeyi unuttu bu arada. Kaldığımız yere nerede kalmıştık dedim. Afalladı. Cevabı kendin verdin dedim. Bahşen. Bari soruyu hatırlıyor musun dedi. Ben de sordum. Biraz düşünerek hatırladım ha. Soru sahibi sensin. Cevap veren aciz buradayım. Aramızda kimse yok. Bir metre var. Masal boyu kadar. Ben sana anlatıyorum ve sen burada kopuyorsun. Ne için? Benim de resim çektirmek için. Bu resim ne işine yarayacak onu bilmiyorum da. İşte. Beş dakika dikkatini toplu tutamıyorsun ya. Böylelikle sen de görmüş oldun ki. Ezber böyle yapılmaz. Nasıl yapılacağını inşallah başka bir zaman konuşuruz. Ama nasıl yapılmayacağını kesin olarak gördüm. Benim de kendisine bir şeyler sorup öğrendiğim kanaat önderlerim, ağabeylerim, büyüklerim oldu. Alemde oldu. Hiçbirisiyle resim çektirmek ne aklıma geldi ne de böyle bir şeyi atladım diye üzgünlüğüm var. Ama dediklerini ezbere çalıştım. Senin gibi yap. Ezber böyle kuvvet verir. Yani eli işte gözü oynaşta olmamalı. <gülüyor> <gülüyor> Diğer bir söyleyişle eli tencerede gözü pencerede olmamalı. Dikkatini tutmalı. <gülüyor> Fahri Hazretleri bir kedi beni ilşad etmiştir buyuruyorlar. Nasıl dediler? Nasıl ilşad etti kedi seni? Fareyi beklerken o kadar dikkatliydi ki öyle konsantreydi ki utandım. Bir lokma et için kedide bu dikkat varsa ben insanım dedim. Dikkatimi hiç dağıtmadım. İlimde, sohbette, dinlerken, okurken dikkatimin dağılmasına izin vermedim. Ne olduysa ondan okuyordum. dikkatini toplayabildiği zaman insan hakikaten çok kabiliyetli. Beyin çok enteresan bir cihaz. Dikkat şartıyla. Geler geçer yani. Dört kiri aynı anda öğrenen insan gördünüz mü? Mesela uygun ortamda yetişiyor. Anası Fransızca biliyor. Babası Farsça biliyor. Okulda Türkçe var, yaşadığı ortamda Türkçe var. Muallimden Arapça tahsil ediyor. Bakıyorsun bu çocuk on yaşına gelmiş, dördünü de rahat gündelik hayatta kullanabiliyor. Ya bir bakıyorsun çocukta bir anormallik, bir hastalığı, hastanelik falan değil yani. İlgisi yok. Olabiliyor yani. Tabii büyük bir şans yani. Şehzade çocuğu Şehzade isimleri de böyle olur falan ama bunun bize verdiği bir ders var. Yani o kapasite mevcut sende. Eşit. Onu bil Nasıl kullanırsan kullan. Ama bil ki sandığından çok daha büyük bir kapasiteye sahip olan bir beyin var sende. Şaşkınlık hikayesi anlatacağım. İki tane demiştim. İkisini birden hatırlayamadım ama biri geldi. Birini söylüyorum da söylerim. Şaşkınlık. Şöyle bir şey. 25 yaşına geldiği zaman Beydullah ı Ahrar Hazretleri'nin ve farkına vardığı bir şey var. O yaşa kadar görmemiş. Düşünmemiş, hissetmemiş. Görünce sende demiş. Gördüğü şey şu. İnsanlar Allah'tan başka bir şeyi dert ediniyor. İnanamamış. Zor ikna etmişler. Çünkü o yaşa kadar onun Hüsnü, istubu şöyleymiş ya, kesin inanılırmış değil. İnsan dediğin Allah'a derd Allah'a kavuşma arzusu vardı. Bir başka bir düşüncesi olmaz. Kendisi gibi sanıyor herkes. Sonra nasıl olduysa bir bakıyor, aa insanlar bir şeyler düşünüyor. <gülüyor> zor idna almış yani, zor. Diğeri gelmez atar. şu geldi geçenden. Filan yere konferansa gidiyorum dedim. Ağabeyim bana dedi ki Allah kolaylık versin. Amin dedim dinleyenlere dedim. <gülüyor> Size dua ediyor yani. Kuyruğu etrafında dönem dedi hayrette. Alim ki hayreti yok. Ne boş yere gayrette. İnsanın başka bir derdinin olmasını anlayamayan örnek geldi. Aklıma gelmeyen örnek de var. Normal yani. Nasip olmayınca bazı şeyler de gidiyor ki. Orada bittik. Link <gülüyor> ama gelmedi sonra. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Her şey gönderdir. olsun. <gülüyor> Buralardayız. Biraz sonra Üsküdar'a doğru gideceğim. O arkadaş geldiğini bilmiyorum burada ama daha sonra gelecek. Üsküdar'a bir program var. Özbekler tepkesinde. Bilir misiniz Özbekler tepkesinde? İlk defa gideceğim, çok duyarım ama Üsküdar tek kesin. Orada yatan biri var, Sudanlı Musa, Zenci Musa. Onun bir hikayesi var, o mevzuda bakalım ne yapabileceğiz. Çok sağlam bir film çevirip Sudan'a ve oradan olur ama İnşallah. biraz bozuk paraya ihtiyaç var. <gülüyor> Kaç milyon dolar? Böyle bir ağayı da bulursak. <gülüyor> Duvarınızı eksik etmeyi çok teşekkür ediyorum.